Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam, Ey Allah'ın Rasulü, Şimdiye kadar söylemediğin sözleri söylüyorsun dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Bu söylediğim sözler, mecliste işlenen hatalara ve kusurlara kefarettir